Devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Bak, devamı olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Mesela sen bir yerde çalışıyorsun diyelim, bir buçuk milyar maaşla zor zor işi buldum Allah bereket versin. Biri geldi dedi, heydarım, salih, salih kim dedi? Sana dedi çok kıyam bir iş buldum ve özel sektörde dört yar maaş yapmaya.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 Belli değil ama biz evhamla belliymiş gibi idare ediyoruz. Ben çok kişi gördüm, nişanlanmış, dönüşte araba çarpıyor, ölüyor. Çok gördüm gelini almış, mutluyuz yazıyor arkadan, bir tıra çarpıyor, gelinden beraber pestil oluyor bak. Ama insanoğlu hep böyle kendini ebediymiş gibi zannediyor ya, o zanla yaşıyoruz biz zaten kardeşler. Bizim bütün hayatımız zandır ya, yani, zandır.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 ve dakika, ve saat, ve gün gibi birbirini takiben zevarek ediyorlar. Bizim hayatımızı san, saniye kabul edersek işte seneler, dakikadır şukur budur. Yani bu tür şeyleri. insan gelmiş gitmiş burada. Biz mi kalacağız burada ya?